Havak Dülü. Yazan Selçuk Baran. Seslendiren Funda Özkan. Bitişik evde oturan komşusu Fatma Hanımın ayaklarının dibinde çömeldiği yerden seslendi. Biraz sağa döner misiniz? Çilek pembesi kumaşları sarılı yassı silindir ağır ağır döndü. Emine, çilek pembesi kumaşı dört beş parmak kıvırıp kıvırma yerine birkaç toplu iğne soktu. Fatma Hanımın çorapsız baldırları kıştan kalma soğuk beyazlıklarıyla görünüverdiler. Siyah, ince ökçeli suyet bavuçların üstünde bütün bütün akpak, bütün bütün kireçsiydiler. Yalnız kasların boğumlandığı çukurlar gölgeli lekeler halinde görünüyordu. Bacakları kadının bedeninin tamamlamayan, ondan kopmuş, düşünmeyen, görmeyen iki yaban hayvanı gibi soluyordu. Gecenin yarısında kızının çığlığıyla uyanmış. Emine başını kaldırdı. Kadının yüzü pembe göz çıkıntısının ötesinde kaybolmuştu. Gözlerini tekrar eteklere indirerek bir iğne bir iğne daha soktu Emine. Doğrusu kadın cazın yerinde olmak istemezdim. Siz bir anne olun da. Neyse, önce uykuselsemi ne olduğunu anlayamamış, öyle diyordu. Ama çabuk toparlanmış. Ne var ki odaya girdiğinde iş işten geçmiş. Ah! Emine kanayan parmağını ağzına götürüp emdi. Şu iğnelerde. E ne oluyorsunuz? Yanlış anladınız. Yani kadın odaya vardığında adam çoktan balkondan atlayıp gitmiş. Kısa yata ucuna oturmuş titr titremekti. Geceliğin önü de yırtık. Önce adamı içeri almış, sonra da korkmuş anlaşılan. Ne sanıyordu? Adam onu kucağına oturtup masal mı anlatacaktı? Etekler böyle iyi, fazla kısa olmasın. Emine şimdi ayağa kalkmış, elbisenin sağ kolunu omuza geçiriyordu. Fatma Hanım bir süre yan gözde kızı süzdü. Hiçbir olay onun kuru, sakin bedenini canlandıramazdı. İşte şimdi de işinden başka hiçbir şey düşünmüyordu. Mavi bir kumaş parçasıyla rastgele arkaya topladığı saçlarından kurtulan birkaç tel, üç derin karışıklıkla çizilmiş alnına düşmüştü. Zayıf bileklerinin ucunda bakımsız elleri iyice bir büyük ve sevimsiz görünüyordu. Arka dar sanırım az açsak mı? Yok iyi böyle, bol giydim ve daha bir şişman görünüyorum. Ay bela bu şişmanlık! Size pek şişman denmez ki, En bahar geliri epey kilo verdiniz. Fatma Hanım biraz utanarak, biraz da inanarak gülümsedi. Göz kapaklarını yarı yarıya indirip soluğunu içine çekerek aynadan göğsünün abartmalı çıkıntısını, bel çukurunu seyretti. ''Kocam pembeyi sever, hele dantellere bayılır.'' dedi. Şarkı söyler gibi e birden sevinmişti. ''Hala kollara dantel koymayalım mı diyorsunuz?'' E ''Bilmem ki, bence fazla olur.'' Fatma Hanım aynaya bakıp kollarının uçlarına hayali dantel parçaları koydu. Sonra eteklerine göğsüne giderek bütün bedenini danteller, yumuşak kıvrımlı tüllerle örttü. Başka bir isteğiniz var mı? Kol evi çekmesin, ona dikkat ediverin. Abi de bel yukarıdan olmasın. Fatma hanım gittikten sonra Emine hafifçe içini çekerek kapalı duran perdeleri açtı, sonra da camları Aşağıda bahçede oynayan çocukların sesleri sivri uçlu bir bıçak gibi beynine batıyordu. E, hey bana bakın!'' diye seslendi pencereden bakarak. Çimenleri izliyorsunuz? Size bahçede oynamak yok demedim mi?'' Çocuklar önce başlarını kaldırıp ilgisiz gözlerle süzdüler Emine'yi. Hemen çekilip gitmeyi yediremediklerinden kimileri pabuçlarının uçlarıyla toprağa yarım çemberler çizip oyalanıyordu. İçlerinden en yüreklisi başı yerde ''Nerede oynayalım yani?'' Diye söylendi. Sonra isteksiz sokağa doğru yürüdüler. Bahçe duvarının önünde toplandılar. Uygun bir süre sonra tekrar bahçeye gireceklerdi. Yumurcaklar, dedi kendi kendine. Hiç söz anlamıyorlar. Analarına da ne demeli bilmem ki. Çilek renkli ketenler üzerine beyaz danteller düşüneceklerini çocuklarıyla ilgilenseler ya. Masadan kayıp düşmüş olan elbiseyi öfkeyle bir tekme savurdu. Ağır kumaş fazla havalanamadan oraca düşüverdi. ''Neyim var?'' diye düşündü utanarak. ''Ne istedim kumaştan? Gerçi çirkin ama bana ne? Yiyen düşünsün. Çocuklara da boş yere hasarladım.'' Yere düşen elbiseyi kaldırıp pencerenin önündeki koltuğa oturdu. Parmakları bir şarkı mırıldanır gibi hafif ve şakrak toplu iğneleri teker teker çıkarıp bir kutuya dolduruyor... İnilerin çıktığı yerleri Beyaz bir iplikle değerliyordu Kart cızırtılı bir kadın sesi Gitti mi? Diye sordu Ardından hırıltıyla uzun uzun öksürdü Gitti Köpeğini de getirmiş miydi gene? Abi, bu o değil hala Fatma Hanım'dı gelen şu bir dişikteki <gülüyor> Köpek Ne anlarlar yollarda köpek gezdirmekten İçeri almasaydın bari Biz köpek sevmeyiz deseydin Halacım. ...gelen köpekli kadın değildi dedim ya... Ha, öyle mi... ...neyse... Ya ...yine de köpek beslemek hiç iyi bir şey değil... ...bir kez bize yakışmaz... ...yabancılara özgü bir adet bu... ...sonra evde kalmış kızlar... ...dullar köpek besledi miydi... ...hiç iyiye yorulmaz... ...koş anlarım... ...hele kanarya olursa... ...kanarya temiz hayvandır... ...kendi kendine yıkanır her sabah... ...yıkanır, kurulanır... Sahi sen neden bir kanarya almıyorsun? Kuşmuş istemem ben hala. E ne kızıyorsun canım? Kötü bir şey söylemedim ki. Kuş deyip geçmemeli. Arkadaş olur insana. Hem derler ki kanarya uğurlu hayvanmış. Çocukluğumda duymuştum. Ne iyi olurdu bir kanaryamız olsaydı. Şakrak şakrak öter. Ben de dinlerdim. Öyle yalnızız ki bu evde sessiz ki. Hala, kapıyı kapatabilir mi? Pencere açık fazla esiyor. Yerinden kalkıp halanın yattığı odanın kapısını kapattı. Dönerken yerdeki kavak tozlarına takıldı gözleri. Güçlükle seçilen pamuksu bin kolla birbirine sarılmış beyaz beneklerdi bunlar. Önce teker teker havalarda bahçelerin, yolların, evlerin üzerinde uçuşuyor. Rüzgar onları sürükleyip bir araya getirince Sarmalanıp İttikçe büyüyen kümeler oluyorlar. Evlerin açık pencerelerinden içe girip kapı önlerinde, duvar diplerinde birikiyor, masaların, sandalyelerin, dolapların ayakları arasında sürünüyorlardı. Kavak dölü dedi kendi kendine. Ta içinde, döl yatağının karanlıklarında belirsiz bir şeyler kıpırdandı. Kavak dölü, utanmaz, saygısız, baş belasıydılar. Süpürmekle bitmiyorlardı. Yaz hiç bunca erken gelmemişti. Kavakların döl mevsimi çokluk yağmurlu zamanlara rastlardı. Ve tohumlar nemden ağırlaşıp toprağa ini verirlerdi. Şimdi ise açık, rüzgarlı havada, parlak güneşin altında sere serpe dolanıyorlardı. Elini ağrıyan başına götürdü. da hava. Sıcak, boğucu, ödüresiye sıkıcı. Hele şu dinmek bilmeyen tozlu esintiler. Sağ kolu dirseğinden koltuğun yan tahtasına dayalı, çenesi yumruk yaptığı elinde görmediği bir yerlere bakıyordu. Çilek pembesi kumaşın yere ayaklarının dibine düştüğünü fark etmedi. Esinti artmıştı. Perdenin her havalanışında rüzgar birkaç tohum yumağını daha odadan içeri üflüyor, artık iyice bir teklifsizleşen tozlar, Kollarının üzerine, kucağına iniyor, saçlarına dolanıyor, Yerlerde, giderek daha bir uzayan büküntüler halinde oradan oraya sürükleniyordu. Emine, kısır doğumlar gibi boşa saçılan serpintilerin ortasında, Yağmur bekleyen bir ağaç gibi, kıpırtısız, Kendisine doğru çağıl çağıl inen karanlık, kabartılı dalgaları dinliyordu. Sonra, Camlara vuran sıcak aydınlık gölgelendi. Emine yerinden kalkıp pembe elbiseyi katladı, kaldırdı. Yerlere düşmüş kumaş parçalarını kavak tozlarıyla birlikte süpürdü, taşları sildi. Akşam olunca da halasının yemeğini götürdü. Yaşlı kadın yemeğini yiyip suyunu içtikten sonra Rahmi gelirse uyandır beni, dedi her zamanki gibi. Söyleyeceklerim var ona. Emine elinde tepsiyle odadan çıkarken de Kapıyı kapama diye seslendi usul usul. Emine duymazlıktan gelip kapıyı kapadı. Tepsiyi öylece mutfağa bıraktı. Canı yemek yemek istemiyordu. Koltuğuna oturup dikişine başladı. Her zaman evde bulunduğunu bilmek ne iyi. Teyze kızı dediğim böyle olmalı işte. Diri, genç erkek görünüşü, limon kolonyasının yumuşattığı ter ve kokusuyla, canlı, değişik bir rüzgar gibi odaya girmiş, küçük evi kolundan tuttuğu gibi şöyle çevirip yerine oturtmuştu. Aklıma esti mi çıkıyorum yola. Sonra da seni bir hafta önce giderken bıraktığım yerde koltuğunda işinin başında buluyorum. Emine'nin Rahmi görür görmez gözlerinde beliren parıltı gölgeleni verdi. Mumyalar gibiyizdir biz. Halayla ben, elsiz ayaksız mumyalar gibiyiz, diyerek demeyiz. Rahmi ekşi ekşi güldü. Sevmedim bu pembeyi, dedi sonra da. Kaldırsana gözümün önünden. Emine ses etmeden sabahtan beri bilmem kaçıncı kez pembe elbiseyi katlayıp sepete koydu. Sepeti de yatak odasına götürdü. ''Yemek yedin mi?'' diye sordu Rahmi'nin yanına geldiğinde. ''Yemedim ama tok sayılırım.'' diye cevap verdi Rahmi cebinden bir şişe çıkararak. ''Yalnız biraz peynirle turşu getirebilirsen sevinirdim. Kızmadın değil mi? Yoksa rakı içiyorum diye yine azarlayacak mısın beni? Ver elini öpeyim.'' Boynunu bükmüş çocuk gibi yalvarıyordu. Emine sesini çıkarmadan mutfağa doğru yürüdü. ''Şu saçmalıklardan ne zaman vazgeçecek?'' diye düşündü öfkeyle. ''Otuz yaşında.'' Neden kocaman bir adam gibi davranmıyor? Çocuklaşınca sevimli olduğunu sanıyor budala. Rahmi tepedeki ışığı söndürüp büfenin üzerindeki küçük lambayı yaktı. Sonra pencerenin yanındaki sedire oturdu. Bulunduğu yerden ortadaki yemek masasına, masanın çevresinde sıralanmış iskemlelere, karşısında duran iki koltuğa, duvardaki boy aynasına, resimli takvime, yerdeki yıpranmış halıya baktı bir süre. İlk kez görüyormuş gibi. Dikkatle bakmazsan hiçbirini göremezdin. Bir kez de gördün müydü? Artık bakışlarını çevirsen bile gözlerinin önünde bütün eskilikleri hantallıklarıyla kıpırdanır dururlardı. Yandaki dolabın üstünde ağzı kırık bir vazoda solgun laleler unutulmuştu. Sanki binlerce yıldır oradaydılar. Daha fazla solamazlardı. Kimse de eli varıp onları çöpe atamazdı. Bütün bu eski, yıpranmış eşyalar, inatçı ihtiyarlar gibi egemenliklerini sürdürüyorlar, birlikte yaşadıkları insanların yaşantısına kendi bildikleri yönü veriyorlardı. Onları bulundukları köşeye yerleştiren, çoktan unutulmuş bir elin, gizli gücünün temsilcisiydiler sanki. Duvardaki takvim bile yılların 1300 diye başladığı çağlardan kalmış olmalıydı. Şu duvarlar arasında sürdürdüğü hayatla dışarıda akıp gidenin birbirine benzeyip benzemediğini bilmek istemez miydi acaba? Ani bir elseverlikle kız kızda bu merakı uyandırmak, sonra da en uygun biçimde gidermek istedi. Elinden tuttu mu bitiktir işi diye düşündü hınzırca, yine de Emine'ye saygısızlık etmeden. Ne var ki eninde sonunda kıza olurdu olan. Üstelik bir gün gelip kendi anısının da şu soluk çiçekler gibi bir köşeye yerleştirileceğini... Gitgide solarak yüreği bulandıracak kadar eskimesine rağmen yerine bir yenisi konamadığından sonsuza dek kalacağını biliyordu. Kendini kirli, sarımsı duvarın üzerine yapışmış bir böcek ölüsü gibi düşünerek ürperdi. Emine elinde tepsiyle içeri girdi. Tepsinin içindekileri masaya sıraladı. Yanakları pembeleşmişti. Rahme ellerini iştahla avuşturarak masaya yaklaştı. Emine'yi çıplak dirseğinden tutup hafifçe kendine doğru çekti. ''Otur bakalım'' dedi. ''Gidip gelmeye de boş ver. Dedim ya fazla bir şey yemeyeceğim.'' Kızın artık ölmeye başlamış sert derisinden bahar kokulu bir ürperti geçti. Gözleri masanın beyaz örtüsünde rahminin karşısına oturdu. ''Hani Selim bardağın? Hadi hadi bana da mı numara? Gizli gizli çakıştırdığını bilmiyor muyum sanıyorsun?'' Hemini isteksiz isteksiz güldü. ''Bütün bu saçma, gereksiz boş şakalar, hep çocukluğa özenmeler. Ne zaman adam olmaya özenecek?'' ''Neden suratsızsın bugün?'' İşine engel mi oğlum yoksa? Acelem varsa devam et hadi. Bugün fazla sıcaktı. Ondan olacak başım ağrı. Sustu. Rahmi'nin başının ağrısıyla ilgilenmesini bekledi. Rahmi gözleri tabağında büyük bir özenle... ...tuzlu sardalyanın kılçıklarını ayıklıyordu. Saat 10'da Rahmi kalktı. Emine daha erken diyecekti ki yine gel ama araya uzatma. Hem biraz erken geldi halayla konuş azıcık. Seni sorup duruyor. Sözleri dökülüverdi ağzından. Ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken her adımda duraklar gibi oluyor. Son fırsatını kullanıyormuşçasına umutsuzluktan tükenerek bekliyordu. Yine de pek çabuk açtı kapıyı. İyi geceler dedi ve her şeyin bittiğini anladı. Kapı bir alın yazısının kesinliğiyle kapanmıştı rahminin ardından. Sofrayı topladı. Raka şişesini dolaba kaldırdı. Ta içinde yeni farkına vardı. Küçük, ince, nasıl bir şey kırılıvermişti. Emine'nin onu fark etmesiyle kırılması bir olmuştu. Rakı kadehini muzluğa koyarken bir an elinde tuttu. İncittin beni dedi. Öyle incittin ki yüreği tıkanarak dudaklarını kadehin çevresinde gezdirdi. Soğuk camı dudaklarına gömdü. Sonra yıkanıp yatağına girdi. Yorgun, düşsüz, kas katı ihtiyar kız uykusuna daldı.